وَكُلَّ بِعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzrünüz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 22. Zekat. Allah Azze ve Celle zekatı Kur'an-ı Kerim'de namazdan hemen sonra zikretmiştir. Allah Azze ve Kur'an'ın neresinde namazı kılın emrini vermiş ise hemen akabinde zekatınızı da verin emrini birlikte zikreder. Ve buyurur ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ وَيُق۪يمُوا الصَّلَاةَ Onlar Dini ihlaslı bir şekilde Allah'a halis kılarak ibadet etmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ve zalika dinul işte doğru din budur buyurur Allah azze ve celle Beyne suresi 5. ayet-i kerimesinde. Namazı kılın, zekatı verin. Ve yine buyurur ki Allah azze ve celle iman edenlere hitaben Ey iman edenler Hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yere yemekte ve onları Allah'ın yolundan alı koymaktadırlar. Ey Muhammed! Altın ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda sarf etmeyenleri cehennem aşeş ətəşində kızdırıp onunla alınlarının yanlarının Ve sırtlarının dağlanacağı işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. O halde bu biriktirilmiş olduğunuz şeyleri tadım denileceğin günkü azabı ile onları müjdele diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Allah Azze ve Celle'nin Fazlından verdiği şeyleri biriktirerek, onların zekatı vermeyerek, onları biriktirmeniz sakın sizin için hayırlı olduğunu zannetmeyin. Bilakis o sizin için şerdir ve kıyamet gününde o malını biriktirerek zekatını vermediğiniz mallarınız yarın do boyunlarına dolanacaktır buyuruyor. Allah Azze ve Celle Alima suresi 180. ayeti kerimesinde. Demek ki insan dünyadayken biriktirdiği altın ve gümüşü eğer onun da zekatını vermiyorsa Allah Azze ve Celle o gün o altın ve gümüşün kendisi için büyük bir azap olacağını haber veriyor. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muad İbni Cebeli Radıyallahu Anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman buyuruyor ki sen emri kitap bir kavme gidiyorsun. Onlara anlatacağın ilk şey La İlahe İllallah şehadeti olsun. Eğer onlar bunu kabul ederlerse sana icabet ederlerse onlara gelirler. Allah Azze ve Celle'nin günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver diyor. Eğer onlar, Yemen ehli buna da icabet ederlerse, onlara haber ver ki Allah Azze ve Celle zenginlerinden alını fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını haber ver diyor. Eğer onlar buna da icabet ederlerse, bunu da kabul ederlerse, فَاِيَّاكَ كَرَائِمَ اَنْوَالِهِمْ Sakın diyor onların mallarının en iyisini, en güzelini almaktan sakın diyor. Wa iyyaka da'watul mazlum. Ne sakın diyor mazlumun bedduasını da alma. Fe inne leysa beyneha ve beyne Allah hıcab. Çünkü mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur. Yani Allah eğer bir kimse zulme uğramış ise, mazlum ise Allah Azze ve Celle o kimsenin duasını kabul edeceğini vaat etmiştir. O yüzden sakın ola ki diyor mazlumun bedduasını alma diyor Allah'a Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Sahih-i rivayet ettiği dünyadayken altın ve gümüşün devenin sığır ve koyun cinsinden olanların zekatını vermemekle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisini şöyle zikrediyor. Altınla diyor, gümüşün haklarını vermeyen hiçbir altın ve gümüş sahibi yoktur ki kıyamet gününde bunlar ateşten levhalar halinde getirilmesin diyor. Bunlar altın ve gümüş cehenneme getirilir Levhalar halinde getirilir kızdırılarak onlarla sahibinin yan, yan tarafı alnı ve sırtı dağlanır diyor Allah Resulü Selam. Ve bu levhalar altın ve gümüş levhaları soğudukça miktarı elli bin sene olan bir günde kullar arasında verilecek hüküm bitinceye kadar sahibini azap olması için tekrar kızdırılarak aynı şekilde iade olunacaktır. Ve nihayet o kimseye ya cennete ya da cehenneme doğru giden yolu gösterilecektir. Dünyadayken altın ve gümüşü biriktirdiği halde, hazineler yaptığı halde onun zekatını vermeyen kimse, o altın ve gümüş levhalar halinde getirilir, cehennemde kızdırılır, onunla sahibinin yan tarafı anlı ve dağı sırtı onunla dağlanır diyor Allah Resulü Selam. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, peki devesi olup da zekatını vermeyen kimse nasıldır? Allah Resulü buyuruyor ki, hiçbir deve sahibi de yoktur ki, bu hayvanların hakkı su başlarına geldikleri gün sağlık muhtaçlara vermek iken, onların hakkını vermesin de, kıyamet gününde o develerin altına alabildiğine düz ve geniş bir sahaya yatırılarak, Develerden bir tek yavru bile hariç kalmamak şartı ile onu ayakları ile ezmesin ve dişleri ile de ısırmasınlar. Deve sürüsünün baş tarafı üzerinden çiğneyip geçtikçe son tarafı onun üzerine tekrar iade edilir. Bu durum miktarı 50 bin sene olan bir günde kullar arasındaki kullar arasında verilecek hüküm verilinceye kadar bitinceye kadar devam eder. Ta ki o ya cennete ya da cehenneme doğru yolan yolu yol kendisine gösterilir diyor. Eğer bir kimse dünyadayken develerinin hakkını vermemişse zekatını vermemişse o da ne yapılacak? Develer kendisi develer tarafından o ne yapılacakmış? Ayaklar altını alıp çiğnenecekmiş. O develer tarafından. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama sığırlar ve koyunlar hakkında soruluyor. Yani dünyadayken sığırları, koyunları olan bir kimse zekatını vermemişse bunun durumu nasıldır ey Allah'ın Resulü diyor, soruyor sahabe. Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam hiçbir sığır ve koyun sahibi yoktur ki onların hakkını vermesinde kıyamet günü geldiğinde düz ve geniş bir yerde onların altına serilerek bu adı geçen hayvanlardan hiçbiri hariç kalmamak ve içlerinde çarpık boynuzlu, boynuzsuz ve kırık boynuzlu bulunmamak şartı ile onu boynuzlarıyla süsmesin veya da tırnaklarıyla ezmesinler diyor. Bu hayvanların önde bulunanları üzerinden çiğneyip geçtikten sonrakiler Onu üzerine tekrar iade edilirler. Ve bu durum miktarı elli bin sene olan bir günde taakullar arasında hüküm verilinceye kadar ya da nihayet ya cennete, cadda, cehenneme giden yol kendisini gösterilinceye kadar devam eder. Aynı şekilde bu sığır ve koyun tarafından da yine ne yapılacaktır? Boynusuz, su boynusuz hepsi onun tarafından süsülecek, yani boynuz geçirilecek ve yine tırnakları altında ne olacaktır? Ezilecektir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve öyle bir günü düşünün ki, miktarı 50.000 sene olan bir gün ve insanların hesaba çekildiği bir gün, işte o günde sizin dünyadayken toplamış olduğunuz malınız veya kendisiyle övündüğünüz malınız yarın kıyamet günü ne olacak? Sizi azap olarak geri dönecek. Eğer zekatını vermemişseniz. Bu hüküm nedir? Zekatı verilmeyen şey, kimseler için geçerlidir. Mal için geçerlidir. Altın ve gümüş ise ne olacak? Ateş bir levha olarak getirilecek. Bir deve ise ne yapılacak? Bir deveyse ne yapılacak? Devenin altında, ayakları altında ezilerek işkence göreceksiniz. Sığır ve koyun ise ne yapacak? Onlar sizi boynuzuyla tepeleyecek ya da tırnakları altında sizi ezecek. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü peki atlar konusunda ne dersin? Buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam atlar da üç kısımdır. Bir kısmı sahibi için yüktür. Bir kısmı da sahibi için bir örtüdür bir kısmı da sahibi için bir eciz ve bir sevaptır diyor. Atı kendisine yük olan adama gelince, bir kimsenin övünmek, riya, gösteriş ve düşmanlara, Müslümanlara karşı düşmanlık için bağlayıp beslediği attır. Onunla Müslümanlara karşı savaşmak için besler. Ya da insanlara karşı övünmek için besler. İşte bu At ona kıyamet günü bir yüktürdür. Sahibini örtü olan ata gelince diyor. Bu bir kimsenin Allah yolunda bağlayıp beslediği sonra onun sırtında ve boynunda Allah'ın hakkı olduğunu unutmadığı attır ki bu at onun için bir örtüdür. Sahibine bir sevap olan ata gelince diyor. Bir kimsenin Allah yolunda Müslümanlar için çayır ve bahçede bağlayıp beslediği attır. Ki bu at yarın Allah yolunda cihat meydanında koşturulacak attır. Ona atın pistikleri ve bevli sayısınca dahi iyilik yazılır. At ipini koparır da bir veya iki tur atarsa sahibine onun izleri ve pistikleri miktarınca iyilik yazılır. Diyor. Yahut sahibi onu bir nehir kenarından geçirerek onu herhangi bir sulama isteği olmadığı halde su içerse o içtiği su miktarınca su yudumları miktarınca ona ecir yazılır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Daha sonra sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü peki merkep eşek hakkında ne dersin dediğinde sorduklarında Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam merkepler hakkında da bana şu diyor toplayıcı ayetten başka bir şey indirilmedi. Her kim? Her kim? zerre miktarınca hayır işlerse onun karşılığını görür. Her kimde zerre miktarınca şer, kötülük işlerse onun karşılığını görür. O yüzden her yaş e, ciğeri sulamada da insanlar için bir ecir vardır buyur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet bunlar kardeşlerim e, dünyadayken zekatı vermeyen insanların cezasıdır. Bir ek başlık olarak e, infak etmenin fazileti ve insanların mallarını infak etmek sizin elinde tutmanın kerahiyeti ile alakalı rivayetleri zikredeceğiz inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Buhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki Ben diyor eğer şayet benim Uhud dağı kadar altının olsaydı muhakkak onu yanımda üç günden başka hiçbir şey bulundurmamak beni sevindirirdi diyor. Ancak benim borçlarımı ödeyecek miktar bundan müstesnadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki eğer benim Uhud dağı kadar bile altının olsa muhakkak onu Allah yolunda infak ederdim diyor Allah Resulü Aleyhisselam bu hadisi manası olarak. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bir kimse sabahladığı zaman iki melek iner ve der ki diyor Allahümme aati munfikan halefe Allahümme İnfak eden insana Onun arkasından daha fazla mal ver der diyor Ve diğeri de der ki dua eder ki Allahümme a'ti munfikan terefe Allahümme malını infak etmeyip de elinde tutanın da malını telef et yani onun bereketini gider diye de ne yapar o melek dua eder diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü Sallallahu anhaya diyor ki infak et diyor. Çünkü malının sahip da cimrilik etme sakın. Sonra Allah da sana karşı nimetlerini sayıp aynıyla mukabele eder. Malını kap içinde biriktirip saklama. Sonra Allah da sana karşı ihsanını esirgeyip saklar buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine buyurur ki Allah Resulü selam Allahu Teala ve Celle buyurdu ki ey Adem oğlu infak et ki Allah da sana infak etsin. Ve yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ey Ademoğlu senin için malı infak etmen senin için daha hayırlıdır. Ve senin diyor o malı tutman senin için daha şenlidir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve İnfak etmeye de en yakınından başta duyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğer bir hadisinde cimri kimseyle Allah yolunda tasadduk eden kimsenin misalini veriyor Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve bir cimri kimseyle tasadduk eden kimsenin misali Şu iki adama benzer ki diyor onların üzerlerinde demirden zırh vardır. Diyor. Tasattuk eden kimse sadaka vermeye baş devam ettikçe üzerindeki zırh genişler diyor. Ama dahil bir kimse, cimri bir kimse sadaka vermek istese de ne yapar? O e, zırh kendisini sıkar ve veremez buyurur. Allah Resulü aleyhisselatu Və selam Meyne ki aleyhissalatü və selam zulme fe inne zulme zulmətun yevməl qiyamə Sakın zulüm etmeyin, zulümden kaçının diyor. Çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklar şeklinde gelecektir. Karanlıklar olacaktır. Vettakuz şuhha Ve cimrilikten de sakının sakın cimrilik yapmayın diyor Allah Resulü aleyhissalatü və selam Çünkü cimrilik ne yapmıştır? Sizden öncekileri helak etmiştir. Ve bu yüzden ne yapmıştır? Bu cimrilik yüzünden birbirlerinin kanlarını ve hürmetlerini çiğnemişlerdir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Demek ki cimrilik ne yapmış? Sizden öncekileri kavim et, kavimleri helak eden sebeplerden bir tanesidir diyor cimrilik Allah'a sölü Aleyhissalatu vesselam. O yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a birisi bir şey gelip bir şey istediğinde eğer kendi elinde yapabileceği bir şey varsa veya kendi elindese Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hayır dediği görülmemiştir arkadaşlar. Hatta bir keresinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ihtiyacı olduğu halde bir cübbe hediye ediliyor ve sahabenin veya bir gömlek hediye ediliyor. Sahabenin biri geliyor, ey Allah'ın Resulü o gömleği bana hediye et diyor. Allah Resulü asılına çıkartıp hemen veriyor. Çünkü hayır dediği görünmemiştir diyor. Sahabe onu kınıyor. Ve adam sen Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ona ihtiyacı olduğu halde ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisinden bir şey istenildiği zaman hayır demeyi gibi bir ahlakı olmadığı halde sen neden istiyorsun? Adam diyor ki, vallahi ben onu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan ihtiyacım olduğu için istemedim. Fakat ben istedim ki yarın öldüğüm zaman o benim kefenim olsun. Ve sahabe diyor ki hakikaten o adam öldüğü zaman o gömlek içerisinde kefenlenip defnedildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tasaddaku. Sadaka verin diyor. Çünkü üzerinize öyle bir zaman gelecek ki bir kimse elinde sadakayla dışarı çıkacak. Sadaka vermek isteyecek. Ama diyor verecek hiç kimseyi bulamayacak. Malço olacak. Bir kimseyi vermek isteyecek. Eğer diyor dün gelseydin bunu kabul ederdim. ...ama şimdi ihtiyacım yok diyecek diyor. O yüzden... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...başka bir rivayetinde... ...yarım hurma tanesiyle de olsa... ...kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü öyle günler gelecek ki... ...sadaka vermek isteyeceksiniz... ...ama verecek kimseyi bulanmayacaksınız. Neden? Çünkü artık mal çoğalacak. Ve yine... Ebû Hüreyra e. radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki: Bir adam geldi. Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka ecir olarak daha büyüktür?" diye sordu. Kardeşler, sahabenin sorduğu soruya bakın. Hep hayır yapmaya teşvik eden şeyler. Allah katında en sevimli gelen amel hangisidir? Allah'ın en çok sevdiği amen hangisidir? Burada da ne diyor sahabe? Allah katında ecri en büyük, sevabı en büyük olan sadaka hangisidir ey Allah'ın Resulü? Diyor ki, aleyhissalatü və selam, entə saddak ve entə sahihun şahihun tahşəl fahra və tə'menudina. Bedenin sıhhatlı olur. Ve sen bir cimri olursundur Ve Fakirlikten korkarsın ve zengin olmayı temenni edersin diyor. İşte bu haldeyken ne yapmandır? Sadaka vermen sadaka olarak en büyük ecri olan sadaka işte budur diyor. Sıhhatlisin, kimlisin? Fakirlikten korkuyor ve zengin olmayı temenni ettiğin bir durumdayken sadaka vermen nedir? En büyük ecri olan sadakadır. Ve sakım diyor sadaka vermeyi ta diyor ölüm boğaza geldiği zaman işte şu falanadır şu felanadır dediğin zamana geciktirme diyor. Çünkü zaten mal anların olmuştur. Diyor. Yani artık ölüm döşeğindeyken malı tasadduk etmenin bir faydası yok sana. Niye? Çünkü zaten öldükten sonra mirasçıların ne yapacak? O malı zaten faydaşacak. Yani ta o zamana kadar Allah Resulü Aleyhisselam sadaka vermeyi geciktirme diyor. Ebu radıyallahu anh'u diyor ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına gitti. Kendisi diyor ki Kabe'nin gölgesinde oturmaktaydı diyor. Beni görünce dedi ki humul aksaruna ve rabbil kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar hüsrandadırlar dedi diyor. Bunun üzerine ben dedim ki Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Onlar kimlerdir? Kimler hüksrana uğramışlardır? Ve buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Onlar diyor malı çok olan kimselerdir. Ama çok olduğu halde zekatlarını vermeyen kimselerdir. İşte onlar hüsrana uğrayan kimselerdir dedi diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayette buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam her kim diyor helal kazancından bir hurma tanesi değerinde bir şey tasadduk ederse sadaka olarak verirse Allah Azze ve Celle onu güzel bir şekilde kabul eder. Ve Allah güzelden yani helal maldan başkasını da kabul etmez diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonra o çok basit saydığı o sadakayı Allah Azze ve Celle kendi katında kabul eder de sizden birinizin sütten kesilmiş bir tayı terbiye edip büyüttüğü gibi onu yanında büyütür ta ki diyor kocaman bir dağ haline Bu ne demektir? Çok ufak bir meblağ, tasadduk edersiniz Allah yolunda, helal kazançta. Ve yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin katında kocaman bir dağ olmuş olarak bulursunuz. Belki de o yarım hurma tanesi veya bir hurma tanesi değerinde elinde vermiş olduğunuz o sadakayı. Allah o şekilde kocaman bir dağ haline getiriyor kıyamet günü. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mə nakasat sadakatun min məlin Sadaka mallı eksiltmez, diyor. Af sebebiyle Allah bir kulun ancak şerefini artırır. Ve bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah da onun hem dünyada hem de kıyamette derecesini artırır. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimse... Bir malından iki şey Allah yolunda infak ederse cennet kapılarından çağrılır diyor. Ve cennetin 8 tane kapısı vardır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Fe men kana min ehli ssalati du'ye min babis Her kim namaz ehlindense namaz kapısından çağrılır. Ve <gülüyor> men kana min ehli'l cihaadi du'ye min babil Her kim cihad ehlindense cihad kapısından çağırılır. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَادِ السَّدَقَةِ Her kim sadaka ehli ehliyse sadaka bağlıdan çağırılır. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَادِ الرَّيَّانِ Her kim de oruç ehli ise reyyan kapısından çağırılır. Ebu Bekir radıyallahu anhı diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu kapılardan çağırılan bir kimsenin Çağırıldığı o kapıdan girme zorunluluğu var mı? Allah Resulü diyor ki, yani en istediği her kapıdan girme, girme girebilir mi? Allah Resulü evet diyor ve umarım ki sen onlardansın diyor. Allah, Allah Resulü sana Ebubekir Aleyhisselam. Evet. Yine diyor ki Aleyhissalatu vesselam sakın diyor iyilikten hiçbir şeyi ufak görmeyin. Fakir gör ...bu kardeşinize diyor... ...güler yüz tebessüm bile olsa... ...sakın bunu ufak görmeyin. Diyor. Çünkü tebessüm... ...sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir rivayette... ...güzel söz... ...sadakadır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En ufak bir şey... ...olsa sakın hakir görme. Biraz önce hadiste geçti... ...ufacık bir şey bile olsa... ...Allah onu alıyor katında yetiştiriyor, büyütüyor ve ta hocaman bir dağ haline alıyor. Ve sizi orada ne yapıyor? Bir dağ olarak karşılıyor. Diyor ki her Müslümanın sadaka vermesi gerekir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü verecek bir şey bulamazsa, bir mal bulamazsa o zaman diyor gitsin eliyle çalışsın, kazansın, hem kendisine faydası olsun hem de o malla sadaka versin diyor. Eğer Allah'ın Resulü buna da gücü yetmezse o zaman ne yapsın? Yardım isteyen bir hacet sahibine yardım etsin diyor. Ona da yapamazsa o zaman hayrı emretsin. Onu da yapamazsa hiç olmazsa diyor insanlara şerri dokunmasın da o da onun için sadakadır diyor. Allah Resulü Resulü. Yani her halükarda bir sadaka var. Hiçbir şeye gücü yetmiyorsa en azından insanları kendi şerrinden ne yapsın? Emin kılsın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve buyuruyor ki insan vücudundaki her eklem için bir sadaka vardır diyor Allah Resulü vesselam. Her güneş doğduğunda bu böyledir diyor. Eğer iki kişi arasında adaletle hükmederse bu bir sadakadır. Bir adam hayvanına bir yük yüklemek istediğinde ona yardım ederse bir sadakadır diyor. Güzelse sadakadır. Namaz için yola çıktığında mescide camiye giderken attığı her adım onun için bir sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve insanlara diyor yoldan eza veren bir şey gidermesi de sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden bir tanesi diyor ki insan insandır Ademoğlu 360 eklem üzerine yaratılmıştır diyor Allah Resulü selam. İnsan vücudundan haber veriyor ve 360 tane eklemi olduğunu söylüyor. Ve her kim Allahu Ekber Elhamdülillah La ilahe illallah ve estagfirullah derse Ne yapar? Bunlar hepsi bir sadakadır. Ve insanların eziyet veren, yollarından eziyet veren bir taşı gidermesi sadakadır. Veya bir e, dikeni, veya bir kemiği, veya insanlara iyiliği emredip insanlara kötülük, insanları kötülükten yasaklaması bir sadakadır diyor. Ve bunların hepsi de Bu 360 mafsal sayesindedir. Bir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam er bunu yaparsa o gün ateşten kendi nefsini uzaklaştırmış olarak devam eder yürür diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Nedir? Allahu ekber. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Estağfirullah. İnsanlara yoldan, insanlara eziyet eden bir şey yoldan izale etmek, bu bir taş olabilir bir e, kemik olabilir, insanlara iyiliği emretmesi ve insanlara da kötülükten nehyetmesi nedir? O insanın o mafzallarındaki nedir? Sadakayı gideriyor. Ve ne diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her tesbih Subhanallah demek bir sadakadır. Her Allahu ekber demek bir sadakadır. Her elhamdillah demek bir sadakadır. Her la ilahe illallah demek sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten yasaklamak sadakadır. Hatta diyor bir kimsenin eşiyle cinsel münasebet yapması bile sadakadır diyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bizden birisi şehvetini gidermesi için hanımına yaklaşacak ve bunda ecir mi olacak diyor. Allah Resulü evet diyor. Eğer bu işi gitseydi de haram yoldan yapsaydı bu kendisi için haram olmayacak mıydı? Evet ey Allah'ın Resulü. İşte diyor helal yoldan da giderdiği için yaptığı için nedir? Bu da onun için bir ecirdir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Beni diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bağış olarak verilen doğumu yakın Ve bol sütü olan bir deve Anneşim ve sabah Allah. bir kova, akşam bir kova süt veren koyun ne güzel hediyedir. Evet. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir Müslüman bir ağaç diker veya tarlada bir ekip ekerse ve ondan bir insan, bir kuş, bir hayvan faydalanırsa, yerse bu da onun için bir sadakadır. Ve mislimde gelen ziyadede o maldan çalınsa bile, hırsız çalsa bile o da onun için sadakadır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim bunlar e, zekat ve sadakayla alakalı rivayetler. E, sohbetimizin başında zekatla alakalı misaller verdik. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde zekatını vermeyenlerin kıyamet gününde onu nasıl bir e, azap beklediğini haberlerde verdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sohbetimizin ikinci bölümünde de sadakayla Allah alakalı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri sadakaya teşvik etmesiyle alakalı rivayetleri zikrettik. Allah Azze ve Celle hakkıyla e, malı olanlar için zekatını vermeyi olmayanlar için de en azından Müslüman kardeşine bir tebessümle de olsa bu şekilde sadaka veren kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından kur ya Rabbi. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ...senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle ya Rabbim. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa hamta estaghfiraka ve akurubu ileyk. Ve ahiru da'vana eni ve hamdurillahi